Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve o esnada başka bir yer programındayız. Ben Turgut. Merhaba, ben Ömür'den. Ee, bu hafta Eyvah Mezun Oldum isimli albümü kuracağız. Evet, Erdal Belenlioğlu ve Latif, Latif Demirci'nin Demirci ortak çalışması. Evet. Senaryo Erdal, Erdal Belenlioğlu'na ait çizgilerde Latif, Latif Demirci. Demirci. 1991 senesinde isimli iletişime yayınlarından çıkmış bir albüm. E, lakin ben bu albümün tek tek hikayelerin çizildiği zamanı biliyorum. Sen canlı şahit oldun buna. Hıbır'da değil mi? Hatta Hıbır'da da değil. E, daha önce söylemiştim 90 senesinde gelişim yayınlarımının satış bölümünde bilgisayar programı yazıyordum. IBM'ci <gülüyor> <gülüyor> olarak, olarak <gülüyor> e, takılıyordum. Hıbır'da yan tarafımızdaydı bizim. Ve Hı -hı. Hıbır'ın çalışma günleri ben de işte programı tamamlamak için mesai kaldığım zamanlarda Erdal gelirdi bizim oraya daha sessiz ve sakin diye. zaten ilk tanışmamız orada oldu orada bu hikayelerin eskisini çiziyordu evet ben Erdal abi diyeceğim alışkanlık dinleyicilerimi sığadırmadan çünkü hani benim çocukluğumu bilen bir kişi Erdoğan abi sessiz ortama kaçma e, vardır. durumun <gülüyor> meyli her zaman vardır. Göçmen bir kuş gibidir. E, daha sessizi bulmak adına <gülüyor> mücadelesini sürdürür. Erdoğan tergilerin espricisi. Yani evet, bir ayrı... evet, evet. Çizer espri Hı -hı. bunlar işte gündem esprisi ikinci, üçüncü Aslında çok iyi bir çizgisi var. Onu evet, çok beğeniyorum ben çizgisini. söylemek istiyorum. Evet. Ve ama işte bu gırgır döneminde ozlar alın hani görev ayrımında Erdal abiye espricilik evet. görevini vermiş. Genelde işte bu o zamandan beri ikinci üçüncü sayfa politik esprilerin evet. yanı sıra gırgır zamanında Orta sayfada Bülent abi'nin panoraması evet, olurdu. Evet evet. Tam Or sayfa. Aha, orada da Erdal abi'nin evet. imzası olurdu. Orada zaten 2-3 e, imza. Evet. Doğan'ın imzasını da <gülüyor> gördüm ben. Evet evet. Orada ispirler birleşip şey, birleşip şey. Gerçekten çok güzel olur Tam sayfa bir panorama çizerdi ki ben hala bilemiyorum o kurgu kompozisyon evet. nasıl yapıldı. O bilek. O bilek. <gülüyor> Kutsal bilek. <gülüyor> e, bu albüm e, o dönemki burada çıkmış. E, hikayelerden oluşuyor. Kimisi tek sayfa, Hı -hı. kimisi dört e, sayfa, beş sayfa evet. gibisinden. Öyle bir derdeme. E, Çok da güzel bir aslında özelliği var albümün. Tabii ki içinde barındırdığı hikayelerimiz de bir yana. O yılları gerçekten okuyunca tekrar yaşamış gibi oluyor insan. Evet. E, bir de Latif Demirci, yani detayların çizeri evet. bana göre hiçbir detayı es geçme ve şahane kareler ortaya çıkartıyor. O rahat çizgisiyle. Evet. E, yani onun da çizgisinin ustalığı birinci hikaye üstünde hakikaten 20 sene geçse bile üstünden gene ilgiyle okunacak bir kitap çıkmış evet. ortaya. Şimdi başlayalım mı? <gülüyor> başlayalım. Ee, sen başlamadan önce ben ilk hikaye ilhaminin yeri üzerinden bir şey söylemek istiyorum. İlham'ın yeri Ortaköy'de vardı. İlham'ın yeri Ortaköy'de vardı ama aynı zamanda burada gö görünen tipler bandırmada da vardı. <gülüyor> ben biraz bu hikayeyi açılış hikayesini görünce bandırmaya da giderim. Biraz Erdoğan bir bandırmalılığıyla da ilişki kurarım. Tabii ki Orta Köy'deki yerin gerçekliğini evet. yansımadım. Orada bir ölüm pasacı vardı. Bir de Şakir'in yeri vardı. Buradaki İlham'in yeri. Gibi. <gülüyor> Oraya gerçekten gündüzden başlayan evet. abiler giderler. Demciler. Evet dem... Gündüzcü. <gülüyor> Bu hikaye hep bana onu hatırlatmıştır. Diyorum. Evet. Eee... İkinci hikaye de yani ilk ikinci sayfada denk düştüğü için ben de bunu çizildiği döneme atılıyorum. Güzel bir hikaye muhbir. Ah evet <gülüyor> öyküsü. <gülüyor> ya, kısaca şöyle başlıyor bir fabrikada işçi müdürün kapısını çalıyor tak tak diye Ve içeri giriyor. Vay Ömer Usta hoş geldin anlat bakalım diyor. Ömer Usta da anlatıyor şey ortalığı karıştıran. Nar var efendim diyor. Sonra dökülüyor işte elektrik atölyesinden Mustafa işte güya bu ayda zam olması grave şart olurmuş. Herkesi başına topluyor kışkırtıyor diyor. Müdür de e, diline sağlık diyor. Ben gerekeni yaparım merak etme diyor. Yazda i̇şte, para takviyesi yapıyor <gülüyor> tabi, bu, bu da senin hakkında diyor. Ömer ise parayı alıyor gidiyor. Ama sonradan da işte şeyi görüyor. Mustafa'nın işten çıkarılırken çok üzüyle içi parçalanıyor işte gördün mü Ömer diyor Mustafa ile işten atıyorlar işte para için arkadaşlarını sat bakalım sen ne eşeğim ben mi diyor iç mi vicdan yokmuş bende <gülüyor> <gülüyor> sonra da iş çıkışında Mustafa'nın koluna giriyor üzüme Mustafa birbirimize destek olur senin için dert etme diyor akşam oluyor erzaklarla eve gidiyor <gülüyor> evde hanımı yemek yapmaktı Mustafa'yı da işten attılar. Üç beş bir şey aldım bunları da pişir de götüreyim diyor. Yazık işsiz gariban diyor. <gülüyor> Cezmi'yle Rafettir'in yemekleri de hazırlıyor karısı. Onlar da işten atılmış. Onları da yemek hazırlıyor. Sonra onları da atıyor karısının hazırladığı yemekleri. Ee, ya işte zahmet ettin Ömer utandırıyorsun. Ya diyor. işte lafım olur diyor. Sonra bir diğerine para veriyor. Genarda biraz birikmişim vardı diyor. Patron aldı parayı. <gülüyor> Dağıtıyor bu şekilde ama evdeki durum kötü. kötü. <gülüyor> Çünkü karısı artık isyan ediyor. Evet karısı isyan ediyor. Yettim ediyor elalemin açlarını doyurayım derken canım çıkıyor. Evde evet. yenebilecek bir şey kalmadı. Tüp de bitti. <gülüyor> <gülüyor> Adam diyor ya sus elime toplu para geçecek alırım. <gülüyor> diyor. Sonra fabrikada şey... Gene kendi kendine düşünüyorum. Mecburdum. İşten atılanları aç bırakamam. <gülüyor> <gülüyor> Hem bir isim versem ne çıkar? Gecede başka bir iş yaparım belki. İşte böyle rahatlarım. İsim diyor. Sonra işçi arkadaşı diyor. Oraya Ömer gelse diyor buraya. Tekrar bir şey var böyle. Kendi aralarında muhabbet. Gizli, gizli bir evet. konuşma geçiyor. Ya işte arkadaşları konuştuk. Bu patronla kalırsak işimiz zor. Ömer diyor maaşla yaşanmaz diyor. İşte <gülüyor> <gülüyor> İlbisi iyiydi diyor. Ömer de düşüne bir isim diyor. Sonra patronu ispiyonlamak için gidiyor yani isim vermek için. Ama arkasından arkadaşları onu izliyor patrona giderken. İnşallah beni ihbar eder diyor. <gülüyor> Çünkü çocuk çocuk doğru düzgün yemek yüzü görürüz <gülüyor> benim ismim. Söylersin. Evet. Di Diğeri de diyor ki bu sefer benim hakkım iki aydır direkten dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ömer Usta'nın muhbirlikten kazandığı paralarla daha rahat bir hayat sürüyorlar, evet. çalışıyor olmaktan. <gülüyor> Ömer Usta da acayip bir makasa düşmüş böyle işten kovdurduğu <gülüyor> arkadaşlarına bakmak için yeni bir isim vermek <gülüyor> ama diğerdirdi inşallah bilimsel bir. <gülüyor> evet böyle tek sayfalık enfes bir tek sayfalık hikaye güzel bir hikaye. Biz de bu hikayeden sonra programımıza bir Şarkıyla devam edelim. Hazzy Jane parkçanın ismi. Nick Drake Out the window in the morning What will happen in the evening In the forest with a weasel With the teeth that bite so sharp When you're not looking in the evening And all the friends that you once knew and left behind They kept you safe and so secure Amongst the books and all the records Of your lifetime What will happen in the morning When the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning chain, take off your eyeshade, start over again. sing a song for Hazy Jane, she's back again in my mind. If songs were lines in a conversation, the situation would be fine. Evet Turgut, diğer öykü geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. O esnada başka bir yer nokta.org internet ariminde gümbür gümbür ses getirmeye devam ediyor. Ee, bizim sesimiz değil mi? Bizim sesimiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, dinleyicilerimiz kaçırdıkları programları ya da tekrar dinlemek istedikleri programları adresimizden dinleyebilirler. Ayrıca. Anlattığımız çizgi romanlardan seçtiğimiz sayfaları da bu sitemizde görebiliyorlar. Gönderdi. Evet. Söz konusu. Evet. Kitaptaki ikinci... Yani Bizim anlatacağımız ikinci hikaye tahliye. Bir dönem 80 darbesinin mağduru olmuş. Evet. Bir adamın... Birçok adamdan birinin, birinin hikayesi. Evet çok güzel başlıyor. Çok sinematografik hı hı. başlıyor. Bir e, fabrika iş yeri. Büyük bir yerin girişinde. Yani evet. bahçesi var. Bahçesinin girişinde güvenlik var. İşte bizim adam oradan ziyaretçi çıkartını alıyor. kaskını takıyor. Sonra sekreter... Tamer Bey'i bekliyoruz. Evet. Sekreteri oturun Tamer Bey. Telefonda görüşüyor diyor. Hı hı. Ve nihayet Tamer Bey İçeri davet ediyor. İçeri, Vay Osman'cığım geçmiş olsun hayatım. Ediyorum. Gel gel şöyle <gülüyor> diyerekten. Ee, i̇şte orada konuşuyor. Çıkalı iki ay oldu. Ha? Vay be. Neyse birazdan toplantım da ama var. Şimdi hadi çıkalım diyor. Bizimkisi de şey. Yani hani kibar bir, bir adam. Sen işine, işine bak. bak, yani, işine bak. Işte, ben lütfen. uğradım gibisin. Ama koluna girip dışarı çıkartıyor. Dışarı çıkartırken de işte o dönemin o yükselen e, insan hani <gülüyor> ...tiplemesine örnek hareketlerini de görüyoruz. Evet. Bak şu beyaz olan benim araba diyor evet. ama satacağım. Şehzesi şey kaydı düz yolda geziyor namussuz. Gerçi motor iyi durumda ama yerine bir başka <gülüyor> araba alayım. Biraz <gülüyor> evet, evet. pahalı ama iyi araba biliyor musun? Evet işleri az çok yolunu koymuş. Koymuş evet. Bu insan rahatlığıyla. Ama Konuşuyor. bir yandan da şey işinden de şikayet ediyor. Bu Hı -hı. iş çok sıkıcı diyor işte kurtlar sofrası işte... ...akşamları 3-5 kadeh bir şey atıyorum da rahatlıyorum diyor. Sonra e, yıllar şey... sonra işte buluşmuş iki arkadaş. Evet. Birkaç kere. Kade... Ama biri içeriden çıkmış diğeri şey bir, bir iş yerinde müdür. Dur. Belki dur. de içeri hiç girmemiş. Evet. Bara ee... götürüyor. Hı -hı. akşam takıldığı bara. Orada işte bara oturuyorlar. Barmen'e de şey diyor. İşte bu akşam misafirimiz var diyor. Arkadaş siyasidir. içeriden yeni çıkma ona göre konuş. Nümpenlik yapma <gülüyor> <gülüyor> neyse işte bizimkisi ketum biraz. İşte anlat bakalım hocam içerisinde nasıl hı hı. diyor. Yani hep bildiğin şeyler yaptık çıktık. Işte pek fazla konuşmak istemiyor. Yani konuşmak da istemiyor. Aslında şey bu biraz da şeyi de gösteriyor. Yani özünü korunmuş evet. olduğunda gösteriyor. Yani gerçekten o tip şeylerin muhabbetini pek de yapmak evet. doğru değildir. Ama tamer tam tersi Sürekli onun muhabbetini yapıyor. İşte onun çenesine vurmuş. Evet, işte ne günlerdi ya işte 1 Mayıs yürüyüşünü hatırlıyor musun diyor. şişirdeki işte kuaföre saklanmıştık diyor. İşte Hı -hı. Katıköy'deki korsan sen var mıydın? İşte diye. Sonra baya işte jandarma bir sosyalist türküsünü söyleyerek. Yalnız doğrusu bir sene. Bardan çıkıp bir başka meyhaneye gidiyorlar. Burada başka bir mevzuya gidiyor evet. iş. Hani e, iş baktın mı? Hı -hı. Ne olacak durumlar falan gibisine. Ya birkaç yere baktım ama piyasa çok kötü. Hı -hı. İşte o dönemki 90'daki Körfes krizi şey başında işte Körfes krizi geçerse belki diyor. Tamer evet. de işte iş bitirici olarak yardım etme babında yani önceden söylesene be hocam diyor işte bana da bir şey söylemiyorsun Allah Allah kardeşime bak ya yani diyor. Hı -hı. Neyse yarın çıkardarken yarın bizim Havsa'da maçımız var. Malzemenin kap gel. Senin işini de o zaman hallederiz. Evet. evet. Bu şekilde evine kadar bırakıyor. Bu arkadaşını. Evet yani bıkkın bir latif burada çok güzel çizmiş kareleri ya yani bıkkınla üzgün arasında bir yüz ifadesi de içeri giriyor. Evet. Annesi yandoda da çek yattı. Yatıyor Osman Çek Sen yat. Mi tam bir dönem çekiyeti. Evet. Değil mi? Evet. O Kenarda sobanın ucu gözüküyor. Ortadaki kısmı kütüphane olarak kullanılıyor. Evet, evet. İki tarafta evet. gözleri bulunan çeket. Bu evet ya yani çok güzel bir kari. Artık ne oluyor? Sizin, evet. evet. E, Hala maçına Maçı. gidiyorlar. Organizasyonlar evet. artık bu tip işlerle götürülmeye başlamışlar. Tabi Soyun Madasında yani. şey işte tamer bir başka oyuncu işte. Bankadan gelecek kredi oldu? İşte bu ay sıkışacağız diyor. Diğeri işte müdürle konuştum. İpatik müpatik hallederiz diyor. İşte maç yapılıyor. Ama maçta aynı zamanda Osman'ın işi de ayarlanmış oluyor. Evet oldu. senin işi bağladık diyor. İşte müdürden randevu aldım yarın sabah gel. Yalnız işte kravat kısa taksa kaltıraşı oldum diyor. Ertesi gün müdürün odasında Tamer ayakta koltuğa yaslanmış. Bir elin cebinde. Bizimkisi koltukta bacakları bitişik. Ee, ve Tamer işte anlatıyor. Biraz senaryo uyduruyor Uyduruyor aslında. tabii ki. içeriden çıktığı ve siyasi, siyasi olduğunu sö söylemiyor. Işte uzun süreden beri tanışıyoruz diyor. İbrahim en son çalışıyor şirkette bir anlaşmazlık yaşamış. Ben de bizde yararlı olabileceğini düşünerek buraya çağırdım. diyor Hı. Ben kefilim arkadaşı. Müdür de biliyorsun ama seni kıramam diyor. Sevg servisinde işe başlasın diyor. Hı hı. Ee, evet işe başlıyor. Tamer tanıştırıyor. Yeni mesai arkadaşlarıyla. Hı hı. İşte masasını gösteriyor. <gülüyor> ee, hatta şey işte oradakiler şöyle söylüyor. Arkadaşım şimdilik bir görevim fazla uğrulmasın <gülüyor> diyor. Sonra odasına gidiyor işte karısı da konuşuyor ama yaptığı işi anlatıyor ne. İşte fakülteden siyasi arkadaş daha iyi oldu. İşte Hı -hı. onun için uğraştım. İşte destek olmak lazım tabii birbirimize. İşte nerede diyor işte bizim kuşağın hamurunda var. Neyse <gülüyor> akşam yemeğinde de görüşürüz diyor. Neyse öğle yemeği vakti oluyor. İşte mesai arkadaşları biz yemeğe gidiyoruz. Sen de geldiği davet ediyorlar. Yemekhane Tabildot. Evet, hatırlarken. Birden bir ses duyuyor, hey diyor, Osman diye sesleniyor. Evet. Bu da eski arkadaşlarından biri. Tanımadım mı diyor? Sefaköy'de işçi komitesinden Yalçın. <gülüyor> <gülüyor> Yalçın abi diyor. Yalçın abi görünce seviniyor. Yani evet, yüzü evet. gülüyor. Evet. Çünkü o eski canlılığı yakalayabileceği biriyle karşılaştığını düşünüyorum. Evet evet. Ee... Neyse yemek yemeye başlıyorlar. Yalçın ee, abi anlatıyor işte burası bildiğin gibi değil diyor. İşte fabrikanın tarihinde sendika yazmıyor. Diyor. Hı -hı. Çıt diyor. İşte, hatta Tamer'e laf atıyor Osman işe O da aynı yolun yolcusu evet. diyor diğerleriyle. <gülüyor> ee, Osman şeyi soruyor. Heyecanlanıyor yani. yani. Sendika için bir şeyler yapabiliriz. Yani, o canlılık hala tabii, mevcut içinde. Evet. Sen bilirsin yolunu diyor. Boş ver şimdi diyor, bu kadar laklak lak yeter ben geç kalıyorum diye ayrılıyorlar ama mesai çıkışında buluşuruz diye buluşuyorlar ve takıldı kahveye götürüyor <gülüyor> yalçın onu ee, yolda da eski günlerden yine eski günlerden evet. i̇şte fabrika istiyor. işgalini Hı -hı. hatırlıyor musun diyor işte o meyhanemde bardaki konuşmaların aynısını Aynısı bu gibi. sefer bir mahalle kahvesine, kahvesine. giderken dinliyor. İçeri giriyorlar. O bizim cemaat toplanmışlar diyor. Yine bir masanın etrafında oturmuş çay içiyorlar. Ee, Yalçın diyor ki arkadaşlar ben diyorum ki Osman arkadaş da aramıza katalım. Ben ona keyif edeyim. Ona göre düşünün. Osman biraz sençti. Hani evet. Çünkü sanki e, bir yapıya dahil olacak. Evet, yani, yani Artık esik... sendikamı kurulacak orada evet, bir evet, şey. Evet, bir... Canlık bir hareket evet. başlayacak gibi evet. düşünüyor ama işin rengi pek öyle değil Turgut. Tabi. Yani diğerleri onay veriyor. Sen öyle diyorsan bize de uyar diyor. Ee, <gülüyor> bir kişinin daha olması bizim için rahatlık olur diyor. Ee, tamam diyor yani zaten fabrikanın verdiği parayla 3 gün idare edemezsin evet, evet, falan evet. filan diyor. İşte sen de kefeni yırtarsın takıl iyi bize denk geldin diyor. Bu nasıl bir iş diyor Yalçın abi diyor. Pazarcılık olduğu ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet. Haftada 3 gün sen pazarlarında ulaşıyoruz. İşte yorucu oluyor ama işte sabah da... Ha gece vardiyasına kalıyoruz, sabah tezgah açıyoruz. Sen hafta sonları takılırsın. Osman da şaşırıyor ama <gülüyor> yine şey, sevinçli yani... Hiç ol, alışık olmadığın bir şey aslında ama hallederiz. Gibisinden. Neyse pazar da dolaşıyorlar. Herkes tanıdık yani. Evet, evet. E, i̇şte bak Osman en azından bir garanti işin daha var diyor artık. Tabii. Baktın şirkette sıkıştırıyorlar istifa edersin gider. Hiç evet, kendini ezdirmeye gerek, gerek yok, yok diyor. Sonra işte Osman ayrılırken portakal satan adama işte şey diyor benim eski arkadaşım tahliye oldu. Pazar iş, işine sokacağım. O kadar yıl yatmış diyor. Neyse işte ertesi gün çalışıyor Osman birden iş arkadaşları pencereden dışarı bakıp aa ne oluyor diye şaşırıyorlar Osman da pencereden dışarı bakıyor bir fabrika işgali, İşgali, fabrika işgali, işgali. Burada Osman'ın zihninde eski şeyler canlandı yani işte. Yani eskiydi bu ana kadar olan süreç. Süreç bir evet. hani film karesi evet. gibi geçiyor gözümüne. İşte 1 Mayıs, sonra duvarra yazılama, işte radyodan annesi iş şey yaparken, kitapları yakarken, hı hı. radyodan işte 1000. güvenlik konseli'nin bildirisi. Sonra cezaevine. İşte cezaevine <gülüyor> herhalde onun da katılı bir açlık grevinden evet. bahsediyor. Dışarıda evet. aileler, anneler. İçeriye sokaklıyorlar. Sonra şey, Tamer'in iş alması. Sonra işte Yahatçı'nınla konuşması. Ve dayana fırlıyor. İşgalcilere katılıyor. Evet. Burada aslında şey var yani böyle o diğer arkadaşlarının, yan karakterlerin konuşma balonları. Evet. İşte eski... Güner, Aha, evet. onlar geride kaldı sendika mendika yıllarımız gitti falan tabii, hani tabii. böyle o hani yenilmişliğin artık herhalde dile, dile gelmesi, gelmesi gibi gibi. ve da yeni yükselen değerleri o dönemki evet, evet. hemen ayak uydurma sendika mendikayı alanda artık yani yolunu bulmak gerekiyor derken koşup şeye katılıyor e, işgalcilere, <gülüyor> işgalcilere katılıyor e, tamer bunu İşe arkadaşı vay aptal yer. Benim de başımı bela sokmasa bari. Şimdi tutar beni bu işe soktu derse uğraş dur bakalım. Nereden güvendim buna diyor. Evet Diğer pazar işine sokmaya çalışan arkadaşı. İçeride de içeride aklı. İçeride de aklı başına gelememiş. Allah'tan fazla bulaşmadı diyor. Seviniyorlar aslında biraz da kurtulmuştuklarını. Evet. Böyle e, hüzünlü bir şekilde bitiyor. Ona hüzünlü ama o... Jobları yemiş olarak ekip arabasına girerken oldukça mutlu. Evet. Çünkü bu e, yalan dünyadan. Evet <gülüyor> tekrar içerideki evet. o kendi huzurdu mu diyeyim artık. En, en azından vicdanı rahat etti. Vicdanın rahat etti ortama gördüğüm. Ortama dönüyor. yani şeyi kötü ama maruz kaldığı şey en azından vicdanı rahat. Evet güzel. Bir öykü gerçekten evet. tahliye. Ee, tabii ki biz burada anlatıyoruz. Bazı sayfaları örnek olarak da görecekler hı hı. dinleyicilerimiz. Ama yine de e, ulaşılabilecek bir e, evet. kitap sahaflardan edinilebilir. Evet. Ee, hani kitapçıya girip sorup da geri dönerlerse sahaf seçeneğini akıllarında tutmalarını öneririm. Evet. Bu arada <gülüyor> evet bir parçayla devam edelim programımıza. Anthony N. Johnson's gelecek parça ismi Twilight. Twilight, Twilight. I I fall in the hills, but here in the city that never sleeps, I come Oh <laughs> evet turgut Elbette. Eyvah mezun oldum. oldum. Devam ediyor programımızla beraber. Evet. Bir dönem çok kullanılan klişe bir laftı. Aman şahit yazarlar. Evet. <gülüyor> Ve aman bulaşmayalım. Şahit aman yaptım. bulaşmayalım şahit yazarlar. Bu öykün ismi de şahit. Şahit. <gülüyor> şahit olanın başına neler geliyor? Gerçekten bir haklılık payı var mı bu lafın? Bakalım bakalım nedir? <gülüyor> Evet Şayla bir tane ya gece bir adam sokakta yürüyor. Birden yan sokaktan bir ses geliyor. Bu bana ha, yamuk ay yaşatmam lan diye. Ne oluyor be? Diye irkiliyor. Dursana bir adam diye olayın üstüne doğru evet. koşmaya Çünkü başlıyor. Bir ka adam kadına kadını bıçaklıyormaktı, bıçaklamaktı. Kaçıyor. Peşinden koşuyor. Dursana bir adam diyor. Ne diye bıçakladın kadını diyor. Sonra başkaları geliyor. ...anlatmaya devam ediyor. Adam halinden bıçağı çıkarttı... ...saplamaya başladı. Ben durduyunca... ...durduya hemen topukladı. Kalabalık. Sonra polis geliyor. Bu halen... ...oraya toplananları anlatmaya devam ediyor. Adam orta yaşlıydı falan işte... ...durumu anlatıyor. Konuşulanları... ...anlatıyor kendi Hı -hı. kadınla adam arasında. Bir polis de şey diyor... ...tamam olay yerindeyiz bir şahit var. Anlaşıldı hemen intikal ettiriyoruz diye. Ee, polis arabasına... ...bindiriyorlar. Anlatmaya devam ediyor... Herif yüz kişinin içinde görsem yine atarım komiserim. Bir gördüm bir daha unutmam diyor. Diğer polis tersizde olayı görmüş tamam ifadesini <gülüyor> olacağız diyor. Tamam, Karakolda. Tam o sırada karakolun yanında bir kaza oluyor. bir Araba bir yayaya yaya çarpıyor. Tabii. Ona da şahit oluyor. Tabii. Göz göre göre çarptı adama ya diyor. Karşıya geçiyordu bir de Kıbrıs şey kırmızı yanıyordu. Ha, pardon şu kırmızı Renault çarptı <gülüyor> Sonra yine baştan anlatıyor. Ben burada ifade veriyordum. Baktım kırmızı canımız <gülüyor> da gidiyor. Çarpınca hemen. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerini anlatıyor. Pencereden, Pencereden sokaktakileri hı. anlatıyor. Sonra polisler başka karakolu götürüyor. Karakolu götürüyorlar. <gülüyor> Ama polis arabasında da anlatmaya devam ediyor. Araba şartınca adam biraz şöyle bir seni dedi. Diye <gülüyor> polisler de biraz bezmiş. Tamam kardeşim bir sus diyor. Karakolda ifade vereceksin orada anlatırsın. Karakola girerlerken gene devam ediyor. Herif ya oşuyor. Çok kuştuf. Sen çarp sonra kaç. Alnadan kork bir vicdansız. Değil mi memur bey diyor. Tamam tamam diyor. Karakol koridorunda ilerlerken. Birden açık bir kapıda bir şeye şahit oluyor. Evet. Ağrı isme işkence bu ya diyor. Nasıl vuruyorlar diyor. Şu büyüklüğe bak. Elektrik veriyor. Benden kaçar mı diyor. <gülüyor> evet işte o dönemde şahit olmaması gereken bir şeye şahit oluyor. Şahit oluyor. İşkence. Bir işkenceye evet. tanık oluyor. Evet. Onu da şahit olduğun için saklamayı anlatıyor. Ve evet yani. E... Son karede de, de Son onu da bağlamışlar de. ve kendisi gibi bağlanan bir başka işkence mağduruna. Bir baktım adam yerde kan içinde öpürleri üstünde copluyorlar. Ne iş ya dedim sonra. <gülüyor> diğer, diğer değeri de Filistin askısında. Evet. Onu da hiç dinleyecek hali yok. Evet. Evet şahit. Te, tek sayfıldık. Oldukça güzel bir öykü. Evet durduk sıradaki öykümüz. Sıradaki öykümüz. E, kitaba ismini veren eyvah, eyvah mezun, mezun oldum. oldum. Gerçekten Hı. kitaba ismini verecek kadar da iyi bir hikaye. Evet. İşte ok, mezun olduktan sonra ne yapacağım diye kara kara düşünen <gülüyor> bir öğrencinin hikayesi. Evet odasında Alper Oturmuş Evet ilk kare Gene Latif Demircik ustalığını Şahane bir şekilde Detaylar bir detaylar detaylar Tam bir şey işte Bıkkın sıkkın öğrenci odası Duvarda işte posterler var posterler O dönem var. posterler asılırdı hep duvarlara Genç odalarında Evet Gençlik dergilerinin verdiği posterler Olurdu Burada da öyle bir posterler var. Birine de yazmış sitting diye. <gülüyor> Diğerinden bir metal grubunun posteri olduğu anlaşılır. Evet. Yani metal grubu da olabilir. Bir de biliyorsun böyle hair ne gruplar vardır. Yani Hı -hı. Çok sert müzik yapmazlar ama evet. poser böyle durumlar vardır. Onlar da saçlar uzun böyle <gülüyor> elektro gitarlar falan. Hani gören de bir şey sanabilir <gülüyor> durumu. Şekil durumları. Evet işte kitaplar. O dönemin teknolojisine göre kaset çalar voltman işte. yerdeki bir tepside duran çaydanlık, çaydanlık bağırlık, şekerlik çorap, kitaplar, kül tablası sigara, kül tablası filan erken. ayakkabı teki tam bir genç odası, öğrenci odası işte burada yatakta uzanmış <gülüyor> tavana bakarken işte annesinin sesi geliyor işte Cezmi Bey amcamlar geldi hoş geldin demeyecek misin yavrum diyerekten içeri giriyor işte babasını anlatıyor, bizim oğlan bu yıl sıyasını bitirdi diyor. İşte küçüklüğünden belliydi. Hı -hı. İşte, Koyver şu çocuğu, okur demiştim sana diye de <gülüyor> böyle kendine pay biçiyor. <gülüyor> evet. İşte şey, hatta şey diyor işte ya artık Alper size bakar yaşadınız diyor. Babası da boşuna mı okuttuk? Hele bir işe girsin bakalım diyor. Onun işte klasik mezun olmuş öğrenci kaçamakları... ...işte önce bir askerliği e, aradan çıkartmak falan evet. gibisinden tabii diyor. Ee, bir an önce yap kurtul sonra temiz temiz, temiz mesleğini evet. yaparsın diyor. Sonra ben bu buluşacağım deyip kaçıyor. <gülüyor> Sanki diploma yılınca iş kapıda bekliyor evet. diye. Ee, varyans ne diyor? Bugün de var olan bir evet. problem dile getiriliyor aslında bu karede. Sonra şey... Can Can kıratanesi. <gülüyor> Kıratane çok güzel ama Bu burası var. Biz gittik Yardalda. Nerede? Ee, Kocamuz Sağpaşa Paşa Ağaç Kakan'da. Oh şeydirin Kemal abilerin orada o evet, zaman. Evet evet. Paşa Paşa ekibinin takıldığı kahve olabilir <gülüyor> o zaman. Yuvalandığı yer tabii ki. <gülüyor> eyvah eyvah eyvah. <gülüyor> Ve tam da Latif'in çizdiği gibi. <gülüyor> Çok, Çok güzel, güzel bir adam. balkonu vardı. <gülüyor> Balkondan çünkü bakanlar var böyle gelip <gülüyor> yola geçelim. Yola bakmış <gülüyor> diyor arabaya. Bakmış. Can sıkıntısı <gülüyor> şey. Çok güzel ya. detaylar evet. gerçekten. İşte arkadaşıyla <gülüyor> konuşuyorlar. konuşuyorlar. işte işi bağladık mı diyor. Oğlum bugün randevumuz var diyor. Büyüksün abi ya diyor. Herifler evet. nakşimendi diyor. Evet. İrtica hesapları öyle yuhu abi ya okey okay, falan, falan demediyor deme onların yanında. Sonra İkbal İşan'ına gidiyorlar. işte yukarıya çıkıyorlar. Ee, bir adamın ofisine giriyorlar. Vay gençler hoş geldiniz. Diyor. Diyor. Biz de burada onlardan ayrılıp bir parça dinliyoruz. Ee, Joy Division'dan gelecek parça. Shadow Play. İhkbal İşhan'ındaki bir e, odada bir odaya girdiler. Bir odaya girmişlerdi. Duvarında Kâbe'nin resmi olmu. Oradaki ee, adam hoş geldiniz diyor. <gülüyor> Ve şey diyor işte verdiğiniz malumata göre yüksek tahsilinizi bitirmişsiniz diyor. Sizi dışarıdaki kardeşlerimize yardım edip almaya iyi bir mektebe yerleştiririz <gülüyor> hayırlısıyla diyor. Ee, <gülüyor> çıkıyorlar ve çok seviyorlar. Aa, tamam oldu bir iş. Almanya'da master. Boru iyi de oğlum bu. Eee <gülüyor> <gülüyor> eve i̇şte gidip aile, doğru... ailesine anlatıyor <gülüyor> evet. durumu. İşte böyle diyor. Şimdi yurt dışında hayat var. Buraya dönünce iş garanti. Yalnız şimdilik biraz yardımımız <gülüyor> gerekiyor diyor. Özverili bir aile. İşte biriktirdikleri, i̇şte annesinin izlediklerini veriyorlar. Ve macera burada ba başlıyor. Evet. Otobüse biniyorlar. Ve Belgrad'da geçiyorlar. <gülüyor> e, hatta şey işte Belgrad'dan geçerken şey diyor oğlum şu Volkmen'i de ver biraz da metadekaya takılayım. <gülüyor> Moruk diyor. Verhasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gelen Almanya'ya geliyorlar. Almanya'da birisi karşılıyor, karşılıyor. Evet Kalacakları i̇şte kalacak... odayı gösteriyor. Bunlar da numaradan sağ din kardeşim falan evet, gibi, evet, gibi. böyle. Sonra işte odaya yerleşiyorlar. Vay nasıl fena değil mi diyor. Sus sus bundan iyisini bulacağız diyor. ve Tişörtler şey, çıkartılıyor çantada. Çantada, çantada metalika var. SOD var. Tabii. İşte birden kapı açılıyor. Böyle şey e, diyor hemen kaldır o tişörtleri. Çember yani. sakallı dediğimiz Tabii. şekilde sakal bırakmış biri geliyor. İşte, hoş geldiniz diyor ben talebi mesuliyim diyor. Oh ne ne bakayım ne saklıyorsunuz Arkanızda tişört mü evet diyor. Bunlar utanarak tişört diyorlar. Vay Mehtelik Türkiye'de adi yapıyorlar bu tişörtleri. İki <gülüyor> kadın mıydı rengi gidiyor diye. Hakikaten bir dönem hepimizin problemi olan. <gülüyor> en zalsa olan tişörtler burada. Evet. Ya böyle heymetal dinleyicisi olan ben yaştaki <gülüyor> e, yani lise ya yani çağlarımızda en büyük problemlerimizden biri oydu. yerli baskı, plastik baskılar. İki yıkayınca gidiyordu. Tabii şıkır şıkır siyahlar birden gri oluyordu. Ama şeyler vardı çok kaliteli sevgrafi baskılar. Onlar uzun. Onlar da evet bir sorun yoktu. Evet evet. Evet dönelim. Ee, sonra şeyi soruyor. Bunlar da şaşırıyorlar. Manavların son kastisi çıktım bizim orada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bırakın bu. Ayakları yurt dışına kapağı açmak atmak için başka bir yol bulamadınız mı? Vaptablar Neler diyor. Tabii böyle bir sorgu gibi düşünüp tövbe tövbe, tövbe falan diyorlar. Şeriatın kesinlikle parmak <gülüyor> acımaz falan gibi. O an, o an için anlamsız evet. şeyler söylüyorlar. Diğeri de şey diyor. Ben de sizlik gibi geldim buraya. Bilirim bu yolları. Yeni size kıyak değerleri gösteririm. Burası size açmaz <gülüyor> deyip yurttan çıkarıyor. <gülüyor> yurttan çıkarıyor ve onları işgal, i̇şgal, evine. işgal evine götürüyor. Işık işte anlaştılar, punklar. İçinde Türkler de Türklerin var. Türklerin olduğu böyle sol cenahtan. Oradaki Türkler de tanıştırıyor. <gülüyor> Bu arkadaşlar bugün bizim oraya düştü harcanmasınlar. Siz ilgilenin bari şunlar da. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Işık üstünde dünyadan ve Türkiye'den çeşitli örgüt isimleri işte. anarşi, filan gibi Tabii, yazılar. Dev sol kurtuluş. Pink Floyd filan gibi böyle <gülüyor> yazılar var. Bu yazıları görünce aklıma şey yani e, bir video seyrettim. Elton John video klibi. E, Berlin duvarı gibi bir duvar etrafında çekmişler. Duvarda sadece Carlos'un faşizmi yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey Doğu Alman kadın subaya olan aşkı gibi bir mevzu var böyle klibin hikayesinde. <gülüyor> Sanırım Berlin duvarı değil zaten o duvar. Öyle bir süs verilmiş ama herhalde nereden gördülerse onu yazmışlar. <gülüyor> İnsan oldukça şaşırıyor böyle. Güzelmiş ya. O videoyu ben göndereyim sana. <gülüyor> evet. İşgal evindekilerle tanıştırıyor. Muhabete başlıyor. İşte 1 Mayıs'ta ne oldu? Çiçek pasajı nasıl? İşte Boğaz'da kirlettiler mi diye. Hı hı hı. Hızlı bir muhabbet bombardımanı. Sonra bunları getiren adam gidiyor. Oradan. Bunlar da soruyor. Biz, biz ne yapacağız? Hı hı. Nerede kalacağız? Diyor. Oradaki Türkler de ya işte bu bina bizim çocuklar diyor. Burayı işgal ettik. Elektrik suyumuz bedava. Kira diyor. Kafanıza göre takılın diyor. Bunlar seviniyorlar. Vay o pazardan kurtulduk diye. <gülüyor> Sonra polis Fakat kaçın. Polis baskını. Diye ses duyuyorlar ve diğerleri <gülüyor> kaçarken bunlar kalıyorlar. Biz masumumuz. <gülüyor> <gülüyor> Ellerini kaldırıp. Sonra işgal evinin içine giriyorlar. Kaçıyorlar. Eee <gülüyor> İşte şey diyor gerginlik oluşuyor evet. yani bir çatışmaya ramak kalmış bir durum oluşuyor evet bunlara iki tane sap atıyorlar çatışma olabilir hı hı. diye bunlar da şaşırıyorlar ne oluyoruz hocam ya ne çatışması her taraf polis oldu diyor diğeri u sarı diye oradaki iki iki punk kızı iki Alman punk kızı şey oluyorlar yazılmak kesiliyorlar böyle <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> böyle bu gergin ortamda tabii. muhabbet açıyorlar. İşte sakin olun kızlar, yanınızda yanımızda, yanımızda güvendesiniz. Türkiye'deki sıcak savaşın içinden <gülüyor> geliyoruz. Böyle çatışmalar çocuk oyuncağı gibi böyle kendilerini tabii. öven kolu arkada yapıyorlar. böyle. <gülüyor> Sonra uyduruyorlar tabii ki. işte eski anılardan işte iki kişi çek Kuveyt'i pes ettirdik. Vızır vızır kurşunlar falan geçiyor. Falan. Gibi. Ee, Ama tabii orada işler farklı yürüyor. Hayır diyorlar. Kurşun falan, falan yok. <gülüyor> Yani bizim koruyucu meleklerimiz var. Sonra koruyucu meleklerin kim olduğu ortaya çıkıyor. Poli, te, yani haber alıp polis baskın, televizyonlara haber vermişler. Evet, çeşitli ve kameralar. kameralar var. Kameraların üstünde işte BBC, Tabii. NBC, Saat gibi işte e, televizyon. Evet. kuruluşlarının bu isimleri var. Kameralar ve koruyucu melek aslında şey. E, i̇ki sene önce Filistin'de başlayan bir aktivist hareketi var. Hmm. Ee, şiddete maruz kalan Filistinlerin istihar şiddetinden korunmaları için kamera dağıtıyorlar. Hmm. Ee, onların videolarını izledim. Bayağı şey e, kamera inanılmaz etkisini gösteriyor. İşte herkes işte taş atanlar bilmem ne yapanlar askerler kameraya göçünce hemen görünce kaçıyorlar. Çünkü teşhir edilecekler. Evet ya. Erdal'ın o dönemde <gülüyor> buna pas atmış olması enteresan. Evet, oldukça güzel. Ö ön görüş. Ön görüş. Evet. Yani kamerayı bir kalkan olarak kullanmak. Evet, senin söylediğin örnekte olduğu evet. gibi kamerayı gören polisler geri çekiliyorlar. Evet. İşgal evinde bir bayram havası evet. tadı kurtulduk diye Kurt kutlama başlıyor. Diğer iki kızla beraber kahramanlarımız içmeye başlıyorlar. Evet. evet. Sonrasında işte Sabah oluyor. Hı hı. Ee, e i̇şte biz zıplayalım deyip uzak gidiyorlar oradan. Arkadaşlar bekliyor diye. Aslında. İşgal öbür tarafına gidiyorlar. Hı hı. Türk arkadaşlarının yanına. Ve tabii ki şey yapıyorlar işte birden böyle bir badireye maruz kalınca İstanbul. Ve annesinin işte böreğini çöreğini hı hı. <gülüyor> özlüyorlar işte. Annem şey koymuştur akşamda ortaya ünerdik diye. Ee, evet. O dönemin bir mesleği ortaya çıkıyor. İşgalciler diyor ki bir fenik paramız kalmadı bugün. Birkaç taş da satmamız lazım. Hadi toparlan. <gülüyor> o da şey yani işte Berlin Duvarı'ndan. Ama sağdan soldan topladıkları taş üstünü boyayıp evet, Berlin, Berlin duvarı Duvarı'ndan, duvarından kalan parçalar diyerekten satıyorlar. Bunlar oradan hadi hayırlı işler uzaklaşıyorlar. pi Piyasa yapalım diyorlar. Evet. Sonra bir dükkana giriyorlar. Ya yani içinde işte dergiler. Burası işte işte... bir seks shop. Evet. Hani diye gözleri dönüyor. Hı hı. Oradan çıkıyorlar. Yine dolaşıyorlar. Ve kendi bir aralarında... karanlık köşeyi dönerken evet. birden bir Almanca ünlemle yolları kesiliyor. Der Hunt diye birisi right. saldırıyor. Süden tabii. gibisinden bir şeyler var. Ya diye korkuyorlar. Bı bıraksana lan diye. <gülüyor> Türkçe şey yapıyor. Nida veriyor. Diğeri öl diyor. <gülüyor> Sonra o da Türk çıkıyor. Ya kardeşler kusura bakmayın. Karanlıkta bilemedim. Evet şimdi diyor. yani daha önce Almanya'da iki örnek görmüşlerdi. Bir işte muhafazakar Din, hı hı. Dini kanattan. Sonra işgaliyecilerinde yaşayan e, mülteci hı hı. solcuları gördüler. Şimdi yeni bir grupla tanışıyorlar. Evet. Bunlar da işte Dibri kral tanesine takılan gruplar. ülkücü evet. bir grup. Şöyle oturun diyor. Oturtuyorlar. Sonra işte reis iki arkadaş var. Diyor. Tam aradığımız hı. gibi diyor. Aynı Almanlara benziyor. Ben bu ben bile uyanamadım valla diyor onlar için fısıltıyla. Evet. Sonra yanına geliyor hoş gelmişsiniz kardeşler diyor. İşte muhabbet ediyorlar demek mektep bitti ne yapacaksınız falan işte iş var mı diyor. Yok arıyoruz diyor. Benim elimde tam size göre bir iş var. Evet şimdi biz bu işin ne olduğunu söylemeyelim. Bunu bir merak unsuru olarak bırakalım. Cevabını gelecek hafta. Evet verelim. Çünkü e, yine yetiştiremedik. Yine yetiştiremedik. Yine bitiremedik. Bu kronik e, rahatsızlıktan hangi ilaçla kurtul kurtulabiliriz? Var mıdır kurt kurtulma şansımız? Bilmiyorum. Bilmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdilik iyi yaptılar. Evet. E, kumanda masasındaki arkadaşımız Mert Öztekin'le beraber herkese Kizgroma antadığında güzel bir hafta diliyoruz ve programı The Smiths'ten bir parça ile bitiriyoruz A Rush and a Push.